Özledin mi benim kadar hiç sevdin mi benim kadar özledin mi benim kadar hiç sevdin mi benim kadar hissettin mi benim kadar özledin mi benim kadar hissettin mi benim kadar özledin mi benim kadar özledin mi özledin mi özledin mi özledin mi benim kadar özledin mi öz benim kadar özledin mi özledin mi özledin mi benim kadar özledin mi özledin mi sultanımı benim kadar ağlasın artık bulutlar Ağıt yaksın yağmurlar Ağlasın artık bulutlar Ağıt yaksın yağmurlar Öyle ki hep gönül ağlar Ağladın mı benim kadar Öyle ki hep gönül ağlar Ağladın mı benim kadar Özledin mi özledin mi Özledin mi benim kadar Özledin mi öz? Sultanımı benim kadar özledin mi özledin mi özledin mi benim kadar özledin mi özledin mi sultanımı benim kadar Menzil boş mudur Seyda gibi hoş mudur Menzil boş mudur da gibi hoş mudur yüreğin yanlış mıdır yandı mı hiç benim kadar yüreğin yanlış mıdır yandı mı hiç benim kadar özledin mi özledin mi özledin mi benim kadar Özledin mi? Özledin mi? Sultanımı benim kadar. Özledin mi? Özledin mi? Özledin mi benim kadar. Özledin mi? Özledin mi? Sultanımı benim kadar.